Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bir ekonomi ekoloji programında daha bir aradayız. Bugün İstanbul üzerinde bir meseleyi konuşacağız. Çünkü bir anlamda İstanbul demek tüm Türkiye demek. Ne kadar sorun varsa İstanbul'da yaşanıyor. Bu sorunların en büyüğü de ulaşım. Yani trafik onlarca yıldır İstanbul'da büyük bir trafik karmaşası yaşanıyor. Şimdi pandemi... Ardından yeni normalle birlikte hayatımıza da yeni yeni alışkanlıklar girdi. Ee, bunlardan bir tanesi de elektrikli skuturlar. Bu elektrikli skuturları konuşacağız. Hayatımıza neler kattı? Bir zevk aracı, eğlence aracıdan çıkıp bir e, ulaşım aracına döndü mü, dönmedi mi? Bugün sahilleri gezdiğinizde tabiri yerindeyse adım başı bir elektrikli skutur görüyorsunuz. Sanki yavaş yavaş... Bu, e, Kısmen bisikletler de böyle oldu. Elektrikli skuturlar da bu yaygınlaşan yeni ulaşım araçları da artık birer ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ama sanki bir kontrolsüz büyüme var her yerde görüyoruz. Bugün bunu konuşacağız. Tabii ki işin yine e, bir bileniyle e, İstanbul'da da bu işin en yetkili ismiyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sayın Utku Cihan telefon hattımızda öyle olduğunu zannediyorum. Uzaktayım ben ama. Ee, Utku Bey Doğru günaydın duyabiliyor musunuz beni? Harika. Günaydın. Çok, e, duyuyorum sizi Serkan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yani ben yıllardır e, açıkladığınız zaman dersem 6. 7. yılım bu benim. E, sürekli bir program yapıyoruz ve ara ara hep şunu söylüyorum. Özellikle stüdyoya gittiğim dönemlerde böyle bu saatlerde... <gülüyor> Açık radyo ulaşmaya çalışırken yoğun bir trafikle karşılaşıyoruz. Ee, hep şunu bir motosiklet kullanıcısıyım, e, bisiklet kullanıcısıyım. Hep e, biraz da Mustafa Sarıgül'e atıfta bulunarak çare iki teker diyorum. İstanbul ulaşımına başka türlü bir çare olmayacak. Ee, yeni bir iki tekerlekli ulaşım aracı girdi hayatımıza. Ee, girdi ama nasıl girdi, ne olacak, ne olması gerekiyor, bunun kuralları nedir? Ee, siz bana katılıyor musunuz? Öncelikle onu sorayım. Bir eğlence aracından ziyade bu elektrikli skuturlar artık bir ulaşım aracı haline geldi mi? Ne düşünürsünüz? Sonra kurallarını konuşalım. Ee, tabii ki. Merhaba herkese tekrar. Yayınlar diliyorum. Ee, tam aynı noktadayız aslında. Biz de gerçekten <gülüyor> skuturun bir ulaşım aracı olduğunu ve İstanbul'da alternatif bir araç olacağını düşünüyoruz. Ee, tabi e, bu skutur meselesi elektrikli kaykay olarak ya da elektrikli kızak olarak da Türkçe'ye çeviriyoruz şu anda bununla ilgili yönerge çalışmaları da var birazdan bahsederiz ee, ama dediğimiz gibi bu bir e, alternatif sürdürülebilir ulaşım türü olarak bütün dünyada değerlendiriliyor e, tabi ki regülasyonlar düzenlemeler, denetlemeler, güvenlik önlemleri gibi bir sürü konu tartışılıyor e, ama e, bir taraftan da bir işe yaradığını, yani insanların özellikle şey denildi, last mile denilen son kilometre ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan bir tür olarak görülüyor. Sadece su değil, onun dışında benzer hayatımıza giren birçok iki tekerlekli, üç tekerlekli küçük araçlar, elektrikli araçlar var. Dolayısıyla biz de bunları aslında... İstanbul'da bazı ihtiyaçları, insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tür olarak destekliyoruz ve bu yönde de elimizden geldiğince doğru bir şekilde bu araçların kullanılması için çalışma yürütüyoruz. Şimdi çok fazla var. Biliyoruz ki yani e, en yaygın şu anda bir Mart'ı var ama e, ben de bununla ilgilenmeye başladıktan sonra öğrendim ki başka girişimciler de var. Hatta çok daha fazlaymış. İşte Üsküdar bölgesinde bin, bin e, diye başka bir girişimci şirketi rastladım. Şirketin e, paylaşımlı elektrikli skuturlarına paylaş, e, rastladım. Bir kere e, İstanbul'da daha da fazla görmeye başlayacak mıyız? Martı'nın dışında başka marka araçlarda olacak mı? Biraz bunlardan bahsedelim sonra da e, tasarım geliyorum. Girin. Biz Bizim buradaki rolümüz aslında şöyle yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> olarak biz bu e, konuda e, düzenlemeyi yapan kuralları koy, koyan bir rolümüz var. E, dolayısıyla biz bununla ilgili bir çalışmayı 3 aydır yürütüyoruz. Dünyadaki tartışmalara bakıyoruz, dünyadaki düzenlemelere bakıyoruz. Nasıl bir düzenleme yapabiliriz üzerine bir yönerge hazırladık ve bugün de kome gündemine sunacağız bu yönergeyi. Yani bu yönerge ile birlikte Aslında İstanbul'da hangi şirketler nasıl ne tür şirketler hangi kurallara uyan, e, ne tür kapasiteleri olan kaç aracı olan işte e, veri ile ilgili çalışmaları bulunan gerekli güvenlik önlemlerini alabilen şirketleri lisanslamayı planlıyoruz Dolayısıyla hı hı. E, İstanbul'da hani çok fazla skutur var derken Neye göre söylüyoruz aslında bunu Ya da başka e, ilçelerde e, Çok eksik olduğunu düşünüyoruz Olmadığını düşünüyoruz Dolayısıyla bu bir aslında bilimsel çalışmaya Dayanmak zorunda ve bunun altını da oluşturuyoruz Yani biz kuralları net olarak e, Koyuyoruz Bu yönergeyle beraber Yani Diyoruz ki İstanbul'un şu ilçesinde Aslında şu kadar skutura Elektrikli karkaya ihtiyaç vardır Dolayısıyla bununla ilgili bir Sınırlama getirip bir ihtiyacı belirleyip bazı bilimsel delilerle birlikte e, o bölgelerle ilgili şirketlere lisanslama yöntemine gideceğiz. E, bu lisansı olan şirketlerimiz o bölgelerde çalışacaklar. İhtiyacı biz belirleyeceğiz. Bizim belirlediğimiz kadar e, oraya su koyacaklar ve bunlarla hizmet üretecekler. Tabii ki bu hizmetin içeriğine de bu ile beraber müdahale etmiş olacağız. Dolayısıyla yani İstanbul'da... Ee, ne kadar skutura ihtiyaç olduğu, e, bizim yapacağımız bu bilimsel çalışmalarla ortaya konacak e, bir e, yöntemle e, belirlenmiş olacak tabii ki. Henüz, henüz bu sayılar belirlenenleri var Belirlendi mı? Belirlendi yani, üzerinde çalıştık, için. evet. Ama öncelikle bu yönergeyi ukmadan geçirmemiz gerekiyor. Yani e, büyükşehir belediyelerinin e, büyük şehirlerdeki ulaşımla ilgili bu tür düzenlemeleri yapma yetkisi vardır büyükşehir yasasıyla birlikte. Hı -hı. Dolayısıyla biz bu Yetkiyi kullanarak e, bu araçlarla ilgili sınırlamaları, sayılarını, güven e, ve diğer düzenlemelerini e, yapmış olacağız. E, bizim çalışmalarımız var tabii ki ama UKOME sonrasında bunlarla ilgili e, düzenlemeleri yapacağız. Peki şimdi ben o e, bir ilk halini bir okudum o yöner gibi, 28 sayfalık bayağı kapsamlı bir şey. Hepsini tabii ki bu programda Çok açıklayamayız ama... De, evet. ama... Şey yani en e, olması gereken kurallar hani radyoda da dinleyicilerimiz hem kullanıyordur hem paylaşımları kullanıyordur, kullanmak isteyen vardır, yani benim mesela kask takma zorunluluğu var biliyordum ama bu sadece e, uyarı yapılmak, e, takıp takmamak kullanıcıya aitmiş, e, yaş sınırlaması vesaire nerede sürmek gerekiyor, en böyle bilmemiz gerekenler, akılda tutmamız gereken kurallar nedir bu yönergeye göre? Tabii ki ama şunu önce anlatmak <gülüyor> gerekliyiz. Bu yönergeyi hani bir masanın etrafında oturup da kendi kendimize yazmadık öncelikle. Ee, ulaşabildiğimiz kadar bu e, skutur işleten firmalara gönderdik. Onların geri dönüşlerini aldık. Sivil toplum kuruluşlarıyla gö gö gönderdik. Onların görüşlerini aldık. Bisiklet ve yaya derneklerine gönderdik. Ee, bunun dışında akademisyenlerle çalıştık. İlgili kimi bulabiliyorsak aslında e, herkesle görüşerek, karşılıklı toplantılar yaparak ve e, bu işin e, işletmesini yapanlarla da birlikte de planladık. Dolayısıyla bu çıkan yönergi bunun e, bir ürünü olarak ortaya çıktı. E, dolayısıyla bütün bu her bir maddeyi aslında üzerinde tek tek konuşarak, düşünerek ve e, mesai ayrıcayarak e, bu hale getirdik. E, en önemli şeylerden bir tanesi şu. Yani biz bu yönergenin bir an önce İstanbul'da çıkmasını ve bir an önce işe başlamayı planlıyoruz. Bu yönerge bizim aslında işe başlangıç e, belgemiz. Ee, şu anda İstanbul'da kaç tane skuter var diye bize sorarsanız bilmiyoruz. Çünkü denetleyemiyoruz, sayamıyoruz. Böyle bir yetkimiz yok. Bu yönerge bize bu yetkiyi verecek olan anahtar. Dolayısıyla en önemli şey yönergenin e, bu skuterların her birinin GPS e takip edilmesi, kimin kullandığının denetlenebilmesi, e, kullanan kişiyle ilgili e, yanlış bir e, durum olduğunda, yanlış fark etme ya da kaza olduğunda Bunlarla ilgili bilgilere ulaşma gibi her bir skuter'ı görecek şekilde yani üst düzenleyici olarak ee, en büyük e, şeyimiz e, bu e, yönergenin amacı bu veriyi temin edebilmek. Dolayısıyla biz bu yönergeyi e, çıkartır çıkartmaz aslında şu anda mevcutta olan tüm işletmecilerle birlikte bu veriyi sağlamak, bu alt yapıyı sağlamak amacıyla e, işlere çalışmaya başlamış olacağız. Yani bu bize şey de sağlayacak, e, Bu böl e, belirlediğimiz bölgeler içerisinde hangi bölgelerde çalışabilir bu skutular, hangi bölgelerde ne kadar hızlı yapacaklar, e, dolayısıyla bunları müdahale edebileceğiz, bunları görebileceğiz. Ee, aslında dediğim gibi bizim için en önemli kısmı bu. Ee, diğer taraftan tabii ki güvenlik önlemlerini hangi güvenlik önlemlerini almak konusunda konuştuğumuzda e, birkaç sorumluluğu getirmedik. Bunun üzerine tartıştık. Çünkü yani biz bir spor amaçlı ıı, araçtan bahsetmiyoruz aslında. Ee, hani bahsettiğimiz gibi bir eğlence amaçlı araçtan bahsetmiyoruz. İnsanlar otobüsten indiklerinde aynı kıyafetle, iş kıyafetiyle bir kast ya da koruyucu ekipman ıı, Kullanmak zorunda kalmadan Evlerine bu araçla gidebilsinler Kısa mas mesafeleri bu araçla kullanabilsinler Dolayısıyla kullanımın Daha da zorlaştırmak değil Daha da kolaylaştırmak istiyoruz Ama tabii ki ilgili firmalar e, kaskın önemini, koruyucu ekipmanın önemini e, kiralama daha yapmadan önce kendi aboneliklerini gerçekleştirirken, sözleşmelerini imzalarken bütün kullanıcılarını anlatmak zorundalar. Bununla ilgili önlemleri söylemek zorundalar. Eğitim vermek zorundalar. Mutlaka bütün kullanıcılar bu güvenlik önlemleriyle ilgili Hı -hı. bilinçlendirme zorunluluğu bu yönerge yönetmelik içerisinde var. Sadece bununla yetinmedik aslında. Bu Hı -hı. firmalara bu yönergeyle beraber yılda bir defa kitlesel kampanya yapma zorunluluğu da getiriyoruz. Yani bu sistemi getiriyorsunuz, buradan para kazanıyorsunuz ama bazı sorumluluklarınız da var. Gerek güvenlik önlemleriyle, gerek kullanımla ilgili kampanyaları da yılda bir defa yapma zorunluluğu getirilmiş olacak bir önergeyle beraber. Ee, anlattığınız şeyler çok güzel tabii ki. Şimdi bir de e, bildiğim kadarıyla bakanlık tarafından da bir e, böyle kurallarla ilgili yeni bir mevzuat hazırlığı var. Peki <gülüyor> o... Hazırlanacak olan yeni mevzuatla sizin hazırladığınız bu yönerge e, birbirini tamamlayacak mı? Yoksa birbirini engelleyici başka bir şeye de dönüşür mü? Sonuçta e, bir takım sıkıntılar Merkezi Yükümet ve Yerel ki. yönetimlerin olduğunu tahmin ediyoruz, bil biliyoruz. E, bu yönteminiz var mı? Ne olacak sizce? Böyle biz bakıyoruz. Biz teknik insanları İstanbul için en iyi ne olacaksa buna ulaşmaya çalışıyoruz. Katılımcı bir anlayışla buna ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki ulusal mevzuatlar çalışıyor. E Yasallaştıklarında, yasallaştıklarında tabii ki bağlayıcıdır ve biz de bunlara saygılı olmak zorunluluğumuz var. Saygılıyız da tabii ki. Biz yaklaşık üç ay önce bu çalışmalara başlamıştık. Sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bilgi talep edildi. Ankara'ya gittik. Bilgi yaptığımız çalışmaları, yönergemizin bu ona yakın halini Çevre Şehircilik Bakanlığı'na anlattık. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı da şimdi bu konuda bir düzenleme yapacağını duyurdu. Dolayısıyla hı hı. tabii ki bir ulusal mevzuat çıktığında başımızın üzerinde yeri var. Yani çatıştığı noktalarda ya da başka farklı bakış açıları ile beraber ortaya çıktığında tabii ki biz de bunlara uymak zorunda olacağız. Ama şöyle düşünmek lazım. Yani ulusal bir mevzuat yerellerin sorunlarını çözemez. Yerelleri çok fazla detaylandıramaz. Yani İstanbul'un gerçekleriyle. Hı hı. İzmir'in Ankara'nın e, ya da ne bileyim daha küçük şehirlerin e, sorunlarını çözemez ulusal mevzuatlar biraz daha üst düzey olmak zorundadırlar biz burada yerelde Aslında kendi ihtiyaçlarımıza karşılık bir yönerge üretiyoruz ve e... Alo ee, telefon attığımızda bir e, sorun oldu galiba Hattan düştü ee... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Utku Cihan'a bağlanmıştık. Bir tekrar deneyelim. Zaten radyo programımızı da kapatmamız gerekiyor. E, son söz hakkı da verelim Utku Bey'e. E, böyle kapatalım. Tekrar bağlanabilirsek. Şimdi <gülüyor> ben e, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, aynı zamanda bu işlerle ilgilenen bir gazeteci olarak, e, açık radyo ailesi olarak da, bu iki tekerlekte yeni elektrikli skuterları bir kere çevreci olduğu için, e, havamızı kirletmediği için, iklimi değiştirmediği için her zaman destekliyoruz. Her zaman e, daha fazla kullanılsın, daha fazla yaygınlaşsın istiyoruz. Hakikaten benim son sormak istediğim Utku Cihan'a şuydu. <gülüyor> e, ben kendim çare iki teker diyorum, sürekli bağırıp duruyorum. E, İstanbul trafiğine bir çözüm olacak mı? Ya da İstanbul trafiğiyle ilgili... Ee, pandemi nedeniyle biraz rahatladı. İstanbul trafiği pandemi sonrası yeni normalde de biraz rahat gibi görünüyor ama her şey eski normale döndüğünde yine eski çilemize e, devam edeceğiz. Düzelecek mi düzelmeyecek mi bilmiyoruz. Belki bağlanmıştır. Utku Bey duyabiliyor musunuz beni? Merhaba merhaba. Ya, galiba ya, e, Çok uzaktan yeni normalde böyle radyolarda uzaktan uzaktan bağlanıyoruz kusura bakmayın. Ee, sözünüz yarıda kalmıştır. Son birkaç dakikamız kaldı. Ben size şunu sormak istiyorum. Yani, e, siz koptuğunuzda da söyledik. Açık Radyo ailesi olarak da bunu çok seviyoruz. Zaten benim sokaktaki e, gözlemlerim de o yönde. Herkes çok seviyor, herkes çok istiyor. Biraz ücretlerinden dertlem o da şirketlerle ilgili zannedersem. Sizce, bu son sorum olsun size. Sizce e, İstanbul trafiğine e, bu yeni ulaşım araçları... Bir çare olur mu? Olmazsa elbette desteği olacaktır. Ancak e, İstanbul trafiği yani hepimizin büyük bir derdi. Siz de Buruş Şehir'de yaşıyorsunuz. Sizin de eminim büyük derdinizdir. E, hayaller kuruyor musunuz? Çözümler düşünüyor musunuz? Bir gün İstanbul trafiği çözülür mü? da böyle kapatalım isterseniz. Ee, kesinlikle hayaller kuruyoruz. Sadece hayal kurmakla kalmıyoruz. Bunun için çalışmalar da yapıyoruz. Yani İstanbul çok büyük bir şehir. Ve günde 32 milyon yolculuk var İstanbul'da yani her gün sokağa 32 milyon kişi yani kişi demeyeyim yolculuk e, anlamında yani gidiş ve geliş olarak Hı -hı. düşündüğünüzde Hı -hı. Hı -hı. E, yol, yolculuk yapılıyor tabii ki yani e, dolayısıyla e, bu tür alternatifler aslında yani İstanbul'daki hı. bütün yolculuklara bir çözüm önerisi olarak çözüm olarak görmüyoruz aslında, e, göremiyoruz. Hı hı. Görmek isteriz tabii ki. Orası başka bir şey. Yani elektrikli araçların İstanbul'da kullanılması, e, bisikletin yani biliyorsunuzdur e, son dönemlerde bisikletle ilgili bir sürü çalışma yapmaya çalışıyoruz aynı anda. E, ya da hı hı. yürümek güzel bir alternatif Bu kısa yolculuklarda İstanbul'da yürümeyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Toplu taşıma'yı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ve Biliyorsunuzdur belediye olarak elimizdeki bütün yatırımları aslında raylı sistemlere yönlendiriyoruz. Raylı sistemlerde hem daha çevreci ve kapasite anlamında çok daha ideal sistemler. E, dolayısıyla İstanbul'daki e, bir trafik sorununu çözeceğimizi e, hedeflemiyoruz. Trafik sorununu çözmek değil amacımız. Yani daha yeni yollar yapmak değil. Her, e, özel araçlar hı hı. için çok daha büyük kavşaklar yapmak değil. E, bütün büyük şehirlerde, bütün Dünya şehirlerinde bu sorunu çözenler toplu taşımayla çözmüş durumdalar Biz çok fazla zaman kaybettik Türk şehirlerinde Raylı sistemi bir an önce yapmak açısından Raylı sisteme önem vermek açısından Son dönemde bunu fark ettik ve bütün şehirlerimizde Şu anda raylı sistemlerle ilgili inşaatlar devam ediyor İstanbul'da ne kadar yapabiliyorsak Bir istasyon daha, bir istasyon daha, bir istasyon daha Bütün kaynağımızı raylı sisteme aktarmaya çalışıyoruz Çünkü İstanbul'da bu yolun çözümü yani ulaşım sorunlarının çözümü rahatlatmanın, konforu, hızlı sağlamanın çözümü toplu taşımadır, raylı sistemlerdir. Dolayısıyla bütün ağırlığımızı buna yönelik veriyoruz. Tabii ki özel araçlarla, trafikle ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz, akışlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz ama e, bütün dünyanın baktığı taraf yani sürdürülebilir ulaşım seçenekleri dediğimiz e, bisiklet e, yürümek, sıktırlar, elektrikli araçlar bu tür alternatifler içinde hem startup firmalarına hem belediyeyle işbirliği yapmak isteyen herkese açık bir şekilde bu sistemleri de İstanbul'da bir an önce uygulamaya geçirmek hemen başlangıçlarını gerekiyorsa işte daha yerelde bölgelerde e, onları desteklemek amacıyla elimizden geldiğince de çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. E, bunu bir taraftan hem e, bütün sistemi bir araya e, getirerek, bütün sistemi bütüncül olarak bakarak, e, hareketlilik planları, ulaşım planları yaparak yapıyoruz. Bir taraftan da yerelde e, işte Bağdat Caddesi'nde olduğu gibi bisiklet yolları, denemeleri ya da Buna benzer çalışmalar yaparak, yayalaştırma alanları yaparak biraz daha insanların yürümelerine, bisiklete binmelerine, daha aktif ulaşım dediğimiz sistemleri kullanmalarına olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bütün motivasyonumuzu bundan sonra yapacağımız bütün işlerde bu yönde olacak zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Birincisi vakit ayırdığınız için, bize bu bilgilendirmeleri yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul'un bu konudaki en ilgili dairenin başındaki insan olarak Utku Cihan, Ulaşım Daire Başkanı. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Çok sağ olun katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. Ee, bir ek ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Güzel konularla kapattık. İstanbul'da iki tekerlekli araçlar ulaşım konusunda daha fazla dahil olmaya e, başladı. Dileğimiz, arzumuz, hayalimiz İstanbul'da trafiksiz, sağlıklı, iklime zararı olmayan ulaşım alternatiflerinin oluşması. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşünce dek. Hoşça kalın diyelim. <gülüyor>